Hancı kadın onu dinlemiyordu artık. Uzaktan gelen bir tekerlek gürültüsüne kulak kabartmıştı çünkü. Yere çarpan gevşek demir çatırtılarıyla birlikte bir arabanın gürültüsü duyuldu. Sonra kırlangıç kapının önünde durdu. İki tekerlek üzerine oturtulmuş sarı bir sandıktı bu. Tekerlekler arabayı örten brandaya kadar yükseliyor... Yolcuların yolu görmelerine engel olup omuzlarını da kirletiyordu. Dar pencerelerin küçük camları araba kapalıyken çevrelerinde titriyordu. Bu camların üzerlerinde kalın bir toz tabakası arasında çamur lekeleri de vardı. Yağmur sağanakları bile bunları iyice yıkamaya yetişemiyordu. Arabaya üç at koşulmuştu. Bunlardan birisi diğer ikisinin önünden gidiyordu. Yokuş aşağı gidildiği sırada arabanın altı sarsıntılar arasında yere değiyordu. Alana yonbililerin birkaçı geldi. Hepsi birden konuşuyorlar, haber soruyorlar, açıklama istiyorlar. Benim sepet nerede yahu diyorlardı. Hiver vericiyi karşılığı bilemiyordu. Kasabada köyün alışverişini yapan oydu. Dükkan dükkan dolaşıyor, sonra kunduracıya tomar tomar deriler, nalbanta hurda demirler, hanımına bir fıçı ringa balığı, modistradan başlıklar, berberden takma saç topuzları getiriyordu. Dönerken de yol boyunca oturduğu yerde ayağa kalkarak paketleri Çitlerin üstünden içeriye atıp dağıtıyor Atlar kendi kendilerine giderlerken Avazı çıktığı kadar da bağırıyordu Bir terslik yüzünden gecikmişti Bayan Bovari'nin küçük tazısı başına aldığı gibi Tarlalara kaçmıştı çünkü Belki de 15 dakika ıslık çalıp köpeği çağırmışlardı ee, Üstelik Hiber yarım fersah geriye dönmüş Her an köpeği gördüğünü de sanmıştı ama sonunda yine yola devam etmek gerekmişti. Emma ağlayıp kızmış, bu felaketten kocası şarlı sorumlu tutmuştu. Arabada bulunanlardan olan Manifutracı Bay Lörü, kaybolan bir sürü köpekten örnekler vererek genç kadını avutmaya çalışmıştı. Öyle köpekler aradan yıllar geçtikten sonra bile sahiplerini yine de tanırlarmış. Hele bunlardan biri ta İstanbul'dan Paris'e dönmüş diyordu. Bir başkası da dostu tam 50 farsah yol gitmiş, 4 dereyi yüzerek geçmiş. Bizim rahmetli pederin de bir fino köpeği vardı. Tam 12 yıl ortadan kayboldu. Bir akşam Babam dışarıda yemek yiyecek olmuş, sokakta giderken bir de ne görsün, köpek birdenbire sırtına doğru sıçramıyor mu? Arabadan önce Emma, ardından hizmetçi felisite, Manifatracı Bay Lörö, sonra da bir dadı indi. Şarlı ise oturduğu köşede zor uyandırdılar. Gece olunca adamcağız iyiden iyiye uykuya dalmıştı çünkü. Hume kendini tanıttı. Hanımla beye saygılarını sundu. Kendilerine ufak da olsa bir hizmette bulunduğundan dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Sonra içten bir tavırla ekledi. Karım burada yok da ben de çağrılmadan geldim. Kendi kendimi davet ettim yani. Bayan bovari mutfağa girince ocağa yaklaştı. İki parmağının ucuyla giysisini dizleri hizasında tuttu, eteklerini böylece ayak bileklerine kadar kaldırdıktan sonra ocakta döne döne kızaran koyun budunun üstünden siyah ayakkabılı ayağını alevlere doğru uzattı. Ateş çiğ gibi bir ışıkla giysinin dokularına girerek, genç kadını beyaz teninin pürüzsüz gözeneklerini, göz kapaklarını bile aydınlatıyordu. Emma arada bir gözlerini kırpıyordu. Aralanmış kapıdan gelen rüzgara uyarak, üzerinden de büyük bir kızıllık geçiyordu. Ocağın diğer yanında sarı saçlı bir delikanlı, hiç ses çıkarmaksızın genç kadına bakıyordu. Bu delikanlı, Notel Guillaume'nin yanında katipti. Adı da Leon Dupuis. Leon Dorr hanının ikinci müdavimi de oydu işte. Akşamleyin han'a konuşacak bir yolcu gelir diye umarak, yemek saatini geciktirmişti. İşini bitirdiği günler ne yapacağını bilmediğinden, İster istemez tam saatinde buraya geliyor, çorbadan tatlıya kadar bütün yemek boyunca baybine ile burun burnuna oturmak zorunda kalıyordu. Bu yüzden hancı kadın kendisine siz de yeni gelenlerle yemek yiyin isterseniz dediği zaman bu öneriyi sevinçle kabul etti. Bayan Le Lefrançois gösteriş olsun diye dört kişilik sofrayı salonda kurdurmuştu. Hepsi birden buraya geçtiler. ''Eczacı Hume, nezleden pek korkarım. Onun için izin verim de takkemi başımdan çıkarmayayım.'' dedi. Sonra bayan Bovary'e sordu. E, ''Biraz yoruldunuz galiba hanımefendi. Bu bizim mübarek kırlangıçta insanı salıncak gibi öyle sallar ki.'' Emma yanıt verdi. Ora söyle ama rahatsızlık daima hoşuma gider.'' Yer değiştirmekten hoşlanırım çünkü. Noter katibi de içini çekerek söze karıştı. Evet, insanın hep aynı yere mıhlanarak yaşaması öyle tatsız oluyor ki. Charles, ya benim gibi hep at sırtında dolaşmak zorunda olsaydınız ne yapardınız diye sordu. Leon, Bayan Bovary'e dönerek ekledi. ''Ama insanın elinde oldukça bundan daha hoş bir şey yoktur galiba.'' dedi. ''Elbette insan yapabilirse.'' Eczacı da söze karışmıştı. ''Zaten bizim buralarda doktorluk pek o kadar zor bir iş değildir.'' diyordu. ''Yollarımızın durumu araba kullanılmasına elverişlidir çünkü.'' ''Çiftçilerin halleri vakitleri yerinde olduğundan oldukça iyi para da verirler.'' Tıbbi bakımdansa sıradan bağırsak iltihapları, bronşit, safra kesesi hastalıkları falan bir yana hasat zamanı bazen sıtma nöbetleri görüldüğü de olur. Ama aslında önemli olaylar yoktur. Özel bazı şeylerle karşılaşılamaz. Ah! Bu miktarda sıraca olayları da görülür. Bu da bizim köy evlerinin çok kötü sağlık koşulları içinde bulunmasından kaynaklanıyor olsa gerek. Doğrusu şu ki, burada pek çok boş inançlarla alışkanlıklardan ileri gelme türlü direnişlerle karşılaşacaksınız. Bilginiz, çabalarınız her gün bunlarla çatışacak. Çünkü hak doktora, eczacıya başvuracak yerde hala hastalıklarını dua okutmakla papaza akıl danışmakla iyileştirmeye uğraşıyor. Bununla birlikte doğrusunu söylemek gerekirse buranın havası hiç de kötü değildir. Bucamızda 90'lık birkaç adam bile var. Dikkat ettim. Kışın termometre 4 dereceye kadar düşüyor. Sıcak mevsimde de Çok çok 25-30 dereceye kadar çıktığı oluyor. Bu da en çok 24 ramur ya da İngiliz ölçüsüyle 54 Fahrenheit tutar. Fazla tutmaz. Gerçekten de kuzey rüzgarlarından bu yana RQ ormanıyla... Öte yandan senjan bayırıyla korunuruz. Dereden su buharı çıkar. Sonra çayırlarda bir sürü hayvan vardır. Bunlar da bildiğiniz gibi çok miktarda amonyak, yani azot, hidrojen ve oksijen, e yok yok, yok. E, sadece azotla hidrojen çıkarırlar. Buysa humusları, yani toprağın çürümüş bitki özlerini kendine çekerek, Bütün bu çeşitli uçuntuları birbirine karıştırıp deyim yerindeyse bir demet halinde birleştirerek havada elektrik olduğu zamanlarda bu elektriğe kendiliğinden karışarak sonunda tıpkı tropikal bölgelerde olduğu gibi zararlı miyazmalar doğurabilir. Bu yüzden demin sözünü ettiğim sıcaklıkta tam geldiği daha doğrusu gelmesi gereken yerde yani güneyde e, güneydoğu rüzgarlarıyla ılıdır ki bu rüzgarlar sen nehrin üzerinden geçerken kendiliğinden serinlediklerinden bize bazen tıpkı Rusya rüzgarları gibi birdenbire ulaşır verirler. <gülüyor> Bayan Bovary delikanlıyla konuşmasını sürdürerek Çevrede gezintiler filan yaptınız mı bari diye sordu. Aa, e, pek az, bayırın üstünde ormanın kıyısında otlak denen bir yer var. Ara sıra pazar günleri oraya gider, elimde bir kitapla otururum, batan güneşi seyrederim. Ah, Vatan güneşi seyretmek kadar hoş bir şey yoktur bence, hele deniz kıyısında olursa. ''Bay Leon, denize bayılırım.'' dedi. Bayan Bovary yanıt verdi. Sonra <gülüyor> e, size de öyle gelir mi bilmem. İnsanın düşünceleri bu sınırsız ovada daha özgürce dolaşır. Bunu seyretmek bile ruhunuzu yükseltir. Size sonsuzluk, yücelik düşünceleri verir.'' ''Bay Leon, dağ manzaraları da öyledir.'' dedi. Bir yakınım var, geçen yıl İsviçre'ye gitmişti. Göllerin güzelliğini, çağlayanların hoşluğunu, buzulların dev gibi görünüşünü aklın almaz diyordu. Sellerin bir kıyısından öbür kıyısına uzanan inanılmaz büyüklükte çam ağaçları görürmüş insan. Uçurumların kıyılarına asılı gibi duran kulübeler varmış. Bulutla sıyrıldığı zaman Bin ayak aşağınızda da geniş vadiler görürmüşsünüz. Bu manzaralar insana sevinç coşku verir. Dua etmek, kendinden geçmek isteği uyandırır. Hani ünlü bir çalgıcı varmış, hayal gücünü çalıştırmak için gidip güzel bir manzara karşısında piyano çalmayı alışkanlık edinmiş. Bu durumu düşündükçe onun bu yaptığına şaşmıyorum doğrusu.